Allah rahim. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mafr ettiririz. Nefislerimizin şerinden ona sığınız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet vereceği yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve ssellem'in yoludır.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 Allah subhanehu ve teala bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bizi, ehlimizi ve neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri donunay gibi olan sammı kullardan eylesin. Kardeşlerim bugün sohbetime başlamadan önce birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Sohbetlere iki ay bir ara verdik. Ara vermemizin sebebi hem yaz sezonu olması, tatil sezonu, hem de düğünlerin sık olması. Kardeşlerimizin birçoğunun işi vardı. İnsanlar mağdurluğuma düşmesin, zorlanmasın dedik. O yüzden ara verdik. Umarım birbirinizi özlemişsinizdir. Kaynaşmanız daha güzel olmuştur. Umarım, İnşallah sağa sola kaymamışsınızdır, tembellik yapmamışsınızdır. Çünkü kalp dertiy gibidir, rüzgar nereye eserse oraya gider. Bir de bazen balıklar vardır, yumurtlamak için tersine yüzer, ters ters gider, bin tanesi gider, yüz tanesi yumurtlar. Bazen de böyle olur. Allah hepimize hayır versin, İnşallah hayırlan değerlendirmişsinizdir. Çünkü insanın değerini, kıymetini ölçmek isterseniz, o insanın meşguliyetinin ne olduğuna bakarsanız, o insanın da değerini anlamış olursunuz. Kimi şairliğe özenir, kimi dağda çobanlığa, kimi şiirliğe, kimi davetçiliğe, kimi de hakikaten bedenen, ruhen, canlan, başlan Allah yolunda ne yapar, çalışır. Herkesin ufak defek yaptığı bir şeyler vardır. Allah kendisi için yapılandan muhakkak razı olacaktır. Allah bizleri her türlü riyadan ve amellerin yüze atılmasından korusun. Haddini bilen, büyüğünü, küçüğünü bilen, ahlakını, edebini bilen sanmı kullardan eylesin. Sahabelerin içinde bolca sahabeler oturduğunda, kapıdan birisi veya yoldan birisi gelip bir soru sorduğunda ne olurdu? O soru bütün sahabeleri dolaşır. Sonra bir tanesi zor cevap verirdi. Bugün üç tane kelimeyi bilenin hepsi Şeyhülislam olup çıkıyor. Allah hepinize haddini bilmeyi nasip etsin hepimize. Haddi, hukuku bildiğiniz zaman Allah'ı da bilirsiniz, abinizi de bilirsiniz, hocanızı da bilirsiniz, kardeşinizi de bilirsiniz, kendi kıymetinizi, değerinizi de bilirsiniz. Eğer bunu bilmezseniz E sen kendine değer vermedikten sonra ben sana hiç değer vermem. Çünkü insan kendisine zarar verdiği zaman bir başkasından hiçbir zaman taltif ne yapmayacak? Beklemeyecek. Bir görev oldu mu görev verilmeden kendisi ne yapacak? Gidecek, yapacak. Şurada yemlenip başka yere yumurtlanmayacak. İslam'a çalışacak. İkincisi hatırlatmak istediğim meselelerden bir tanesi medya kirliliği. Bunu ciddi manada kardeşlerimde gördüğü için gördüğüm için bir hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ciddi manada Müslümanlarda bir ahlak bozukluğu, bir karakter bozukluğu, edep bozukluğu, büyüyü küçüyünü bilmeme bozukluğu, bilgi bozukluğu, özellikle telefon, internet ortamında bu tamamen Müslümanlara bulaşmış vaziyette uhalalık, küskünlük, kırgınlık, bozulmala. Bunlar Müslümanın ahlakı değil, müşriklerin kafirlerin ahlakıdır. Ve bu ahlak da tamamen internetten, medya dediğimiz, bu çağdaş şeylerden bulaşan pisliklerdir. Geçmişe baktığımız zaman, alimler talebelerini yetiştirirken nasıl yetiştiriyorlar? Edeple, ahlakla. Onlar da yıllar boyu hizmet ediyorlar ve yetiştirdikleri de ne yapıyor? Hizmet ediyorlar. Bugün sohbet olmasın, sohbetine gelen bir adam, bir hocasını bile görmekten, selam vermekten işi düşmesi aciz duruma düşüyor. Onlardan zerre kadar ne dine, ne cemaate ne millete fayda gelmez. Eskiden sahabeler aralarına birbirini görseler dahi ağaç girse, taş girse ne yapıyorlardı? Selam. Selamlaşıyorlardı. Gece karanlık geldiğinde ne yapıyorlardı? Üzülüyorlardı. Sebep? He? Kardeşimle benim arama karanlık giriyor. Ona üzülüyordlardı. Sonra kavmimizin işlediği ciddi manada büyük günahlar var. Bu günahlar da geçmiş ümmetlere baktığımız zaman geçmiş ümmetlerin helakında kendi işledikleri yüzünden helak olanlar değil. Kavimlerinin içinde işledikleri günahlara göz yumdukları için helak olma sebetleri var. Allah kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Allah bizleri duyarlı, samimi kullardan eylesin. Allah bizleri tembellikten, acizlikten, korkaklıktan beni buyursun, cevval, hareketli, samimi, mert, yiğit, ahlaklı, edepli insanlardan eylesin bizi. Evet. Bugün bir ara ders yapmak istiyorum kardeşler. Biliyorsunuz ben Akide derslerine başlamıştım ama Ramazan ayından sonra yine mübarek bir ayımız var. Bu da biliyorsunuz Zilhicce ayıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mediniye hizmet ettiğinde orada bir karnavalla karşılaşıyor ve insanların bayram yaptığını görünce bu ne diyor? İşte bu bizim bayramımızdır. dediğinde oradakiler aleyhissalatü vesselam sizin iki bayramınız var. Birisi Ramazan ayından sonra Şevvalin Hilali ile gözükme Ramazan bayramı. İkincisi de Zilhicce'de. Zilhicce'nin onun da nedir? Kurban bayramı. Bunun dışındaki bütün bayramları ne yaptım? Kaldırdım. Bunların hepsi nedir? Cahiliye adetlerimdendir diyor. Kardeşlerim birçok günün, birçok gecenin fazileti olduğu gibi zilhitçe ayının da ciddi manada bir fazileti ve önemi var. Bugün sizlere hem hatırlatma bilginiz dahilinde oluyor hem de tekrar önemine binayen bazı bakları tekrar sizlere hatırlatma ihtiyacı hissettim. Hem nefsim için hem sizler için faydalı olacağı inancındayım. Allah hepimize hayır versin. Biliyorsunuz zilhitçe ayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi ibadetlerde teşvik ettiği aylardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Ramazan ayında tamamını oruç tutmak nedir? Farzdır. Zilhitçe'de ise ilk dokuz gün onuncu oruçta Kurbanın orucu, yani ilk 10 günü oruçlu geçirene de çok büyük faziletli neler vardır? Sevaplar vardır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam、e, bizleri bu ayda ne yapıyor? Teşvik edici konuşmalar yapıyor.、E, kardeşlerim şu an Zilkade'nin yanlış hatırlamıyorsam 26 mı 27. gecesi bugün. Ya Perşembe günü ya da Cuma günü. İkisinden birisi hilal gözükecek, 29 ya da 30 çekiyor. Hilal gözüktüğünü ben kardeşimize söylerim. Allah izin verirse hepinize mesaj atar. Oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz ne yapar? Orucunu tutar. Biraz sonra işleyeceğim. Kurban kesmek isteyen ya da zilhicceğe girdiğinde.、E, zilhitçe ayının da sünnetleri vardır. Vücuttan temizlik yapmayla alakalı, işte kası kaltı koltuk kaltı, tırnak alma, saç, sakal、e, ki sakal zaten şey、e, bunları kesme dinen haram noktasındadır. Bunlar zilhitçenin sünnetindedir. İnşallah onun için hilali takip etmenizi ve bunda duyarlı olmanızı tavsiye ederim. Ama inşallah unutmazsa, Rabbim bir şey vermezse O günü biz de mesajdan size bildiririz inşallah. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında Fecr suresinin başında Fecre ve on geceye yemin olsun ki diyerek faziletiyle alakalı bir başlangıç yapmıştır. Ve aleyhissalatü vesselam Zilhicce'nin ilk on gününü kastederek içinde bulunduğunuz şu günlerde Salih amelden Allah katında daha sevimli salih amelin bulunacağı başka günler yoktur demiş. Sahabeler diyor ki, ey Allahın resulü, Allah yolunda cihatta mı? Ali sallallahu aleyhi ve sallam evet, Allah yolunda cihatta. Meğer ki bir adam nefsiyle malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve nefisten hiçbir şey geriye getirmez olursa, işte bu başka diyor. Han cihata giden insanlar da birkaç türlü ya diğer rivayetlerde, işte bunda sadece ne götürüse götürsün hiçbir şey getirmezse o başka diyor Ali sallallahu aleyhi kim salam bana anlattılar ki. Mehmet hoş geldin. Yine kardeşlerim Müslümanların, biz inanan kardeşlerimizin zilhicayının ilk 10 gününü itiraf ettiğinde. Dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de, eğer kurban kesecek ise kendi bedeninden herhangi bir şeye dokulmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden herhangi biriniz kurban kesmek istersen zilhicce'nin onu zilhicce'yi girdikten sonra kurbanını kesene kadar kendi bedeninden ne kırına, ne tırnağı, ne saçına, ne sakalına dokunamaz diyor Aleyhisselatü Vesselam Müslüman adisi. Burada kardeşlerim şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir rivayette aleyhissalatü vesselam bir eve bir kurban yeter demiştir. Yani bir evden bir kurban kesiliyorsa o kurban o hanenindir. Yani o eşindir, o çocuklarındır. Dolayısıyla bu sünnet o evin hepsini ne yapar? Bağlar. Alimlerimizden İmam Nebevi olsun bazı hadisçiler de Bu rivayeti tamamen umuma çıkarmışlardır. Keser kesmeyen Müslümanların zilhice ayı girdiğinde vücudundan bu temizlikleri yapamaz, bu sünneti yerine getirmesi müstahaptır diye bir iştihatta bulunmuşlardır. İsteyen alır, isteyen almaz bu bir iştihattır ama hadis-i şerif çok nettir, ifade de çok nettir, kapalı gelmemiştir. kurban kesmek isteyen diye gelmiştir. Diğeri ise iştihatla gelip bütün Müslümanları işte bir eve bir kurban yeter veyahut kurbanı dağıtıyor Müslüman işte o da et kesmiş oluyor veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi kurban kestiği gibi işte bu da kesemeyen ümmetim için deyip kestiği gibi、yani、birçok rivayet var. Alimlerimiz bunları toplayarak, iştehattta bulunarak, kesin kesmeyen bütün Müslümanların bu sünneti bağlayıcı olduğunu söylemişlerdir. Ama ben üstünde ısrarlan durduğum, kim kurban kesecekse, zilhittcehileri gördüğünde, kurban kesilene kadar vücudundan, tırnağından, saçından, sakalından, kas altında bir şey ne yapamaz, alamaz. Sünnet olan nedir? Budur. Yine de. Allah'u alem diyelim. Kardeşlerim bu gibi、e, fırsatları Allah Azze ve Celle'nin dininde bize verdiği bu fırsatları değerlendirme ve hayır işleme akıllı her Müslümanın nedir karımdandır. Çünkü biliyorsunuz biz inanan insanlar、e, bırakıldığında anında çok rahat günah işleyebilen çok rahat sapabilen Düşüncelerde suizana çok rahat kaybolup gidebilen, doğru mu yanlış mı her yola böyle suluk edebilen insanlar halindeyiz. İşte hazır, tövbe edecek, hazır, arındıracak Allah bize ne yapıyor? Fırsatlar veriyor, Resulün diliyle birçok bize ne yapıyor? Sevaplar veriyor. Yani namaz kırmıyorsun, bak oruç da tutmuyorsun. Sadece vücudundaki temizliğini Bir gün önceden yapıyorsun, on gün ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Bu bile sana ne yapıyor? Ecik kazandırıyor ya. Düşünün ya. Bu kadar、e, güzellikler var. Rabbim bu amelleri işleyenlerden eylesin. Bazılarının yaptığı gibi nerede geliyor bu ya? Niye kimse bilmiyor? Bu tip sorgulayıp da、e, kendini şeye atanlardan eylemesin. Tamam, insan bilmiyebilir, bunlar hiçbir sıkıntı yok. Ama benim karşılaştığım şeyi diyeğim. Yaşlı bir amca geldi bir kene, dedi ki, ya sen dedi böyle bir hadis söylüyormuşun, bir de müstüm falan diyor musun? Neyse müstüm, ben de anlamadım diyor. Nereden çıkarıyorsunuz siz bunu diyor diye. Ben hadja gitmiyorum ki diyor. Hadja sakllarını ben burada uygulayayım diyor. Hadisi çıkardım kardeşler, kendi eline okuduğum hadi. Aldı şöyle kitabı eline. Kim tercüme etmiş bunu? Kim söylemiş? Nereden çıkarıyorsunuz? Bu kadar alim gelmiş geçmiş, bilmiyor mu? Yani adamın habulde ve redde bir ölçüsü yok. yok. Ama kendini, Hoca mısın? Değilim. Ben cahildim. O zaman cahil gibi davrandı. Gören de muhattis sandedir. Ben bu hadisi hiç görmedim. Nereden çıkarttınız der gibi ben de seni muhattis sandettim. Cahil sen. Bırak cahil gibi davranın. Ben de sana dinle öğreteyim. Evet Allah bize hayır versin. Bu gibi ibadetlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. İbn Ömer Allah kendisinden razı olsun. Şöyle bir rivayet zikretmiştir. İçerisinde salih amelin daha eftan ve Allah'a daha sevimli olduğu bu on günün dışında bu on gün gibi başka bir gün yoktur. Dolayısıyla bu günlerde çokça tehlil ve tekbir getirip Allah'a şükrediniz diyor.、Evet. Yine İbn Ömer'den ve Ebu Hureyreden gelen rivayette kardeşlerim, bu on gün içinde çarşıya çıkarlar, yüksek sesle ne yaparlar? Tekbirler getirirler. Bunları işiten insanlar da bu tekbirlere kulak vererek kendilerinde ne yaparlardı? Tek birler getirirlerdi. Ne zaman başlıyormuş? Zilgitcenin birinden itibaren başlıyor.、Evet. Türkiye'de ne zaman tek bir iş、şey、yaparlar? Biri geberir. <gülüyor> tek bir. Allah o ikber. Adam işki masasında gebermiştir. Ama ona、evet. tek bir getirirler. Bizde tek biri sadece camide、Aynen. ya da slogan ekmiş Müslümanlar kendi aralarında. Şimdi daha da şey demin Sanal dedik ki. Kaç arkadaşımız tek bir diyecek, <gülüyor> sallayılsın buralarda. Sokakta bu yok. Albüki, sahabe bunu nerede yapıyordu? <gülüyor> sokakta yapıyordu. Allah bu günlerde kafil olmayanlardan eylesin. <gülüyor> Kardeşlerim, bu on günü kaçırdın. Yani ilk on günü bir orucu var, dokuz günü tutmadın. Bir de bunun neyi var? Arife günü var. Aleyhisselatü Vesselam özellikle Müslümanları bugün de oruç tutmaya ne yapmıştır? Teşvik etmiştir ve bu orucun bir önceki yıl ile ondan sonraki yılın günahlarına keffaret olacağını umarım demiştir.、Yani、sadece bir arife günü oruç tuttunuz. Geçen yıl bu sene Ve daha yaşamadığın gelecek yılın günahlarına kefahet olacağını ne yapıyorum umuyorum demiştir. Bu da Müslüman ibadetidir kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Zilhicce'nin hilali gözükmesi ile、e, kurban kesilene kadar bir oruç var diliyene, nafile. Ama bu on günü tutamadım. Onuncu gün orucu hangisiydi? Kurban. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan günü. bayram namazına çıkarken ne yapardı? Bir Muhakkak bir şeyler yer çıkar. Ama kurbandaysa hiçbir şey yemez sabah namazından sonra. Kurbanını keser, onun etiyle orucunu açar. Bu da bunun orucu derdi. 10 gün oruç bu. 10 gün bu. Hiç tutamadın. Bari arife günü orucunu ne yapma? Kaçırma. O da nedir? Bir yıl önceki Bu seneki ve daha girmediğin, yaşamadığın yılın orucunun şey günahlarına kefaret olacağını umarım diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam kardeşlerim. Tabi kurbandan söz edildiğinde bu zehit çayının özelliğinden birisi nedir? Kurbandır. Hac ayıdır. Ve kurbandan bahsedildiğinde muhakkak İbrahim Ali sallamdan da bahsetmek gerekir kardeşlerim. Biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam Kuranda bize bir model olarak sunulmuştu. Bir ailede, bir babalıkta, bir davette, bir peygamberlikte tam bir nedir? Bir modeldir. İbrahim Aleyhisselam hakkında Allah Azze ve Celle onda sizin için nedir? Güzel örnekler var demiştir ki buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Ve İbrahim Aleyhisselamdan alakalı、e, ne kadar ayet, hadis varsa. Bunları bir araştırıp güzelce okumanızı tavsiye ederim. Evet kardeşlerim, bayramlar özellikle kurbanın dinde özel bir yeri vardır. Yani Allah'a da özel bir yakınlığı vardır. Biliyorsunuz kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece nedir? Tamam. Sizin takvanızdır, niyetinizdir. Her ibadette en ön plana çıkan niyet olsa da kurbanda niyet apaçık ortaya ne yapıyor? Çıkıveriyor. Öyle insanlarla karşılaşırsınız ki falan bana et getirip vermesin diye kurban keser. Veyahut falan kesmedi demesinler diye ne yapar? Kurban keser. Halbuki Hadis çok nettir. Sadece İbn-i Mace'de gelir bu rivayet. Kim kurban kesmeye gücü yeter de kurban kesmezse bizim namazgahımıza ne yapmasın?、Yani. Yaklaşmaz. Burada sen karar veriyorsun. Yahu taksitle kesebilir miyim? Kartla kesebilir miyim? Hiçbirine gidip de bunu hacıya, hocaya, müftüye, şekerciye sormana gerek yok. Gücün yetiyorsa kes, kes arkadaşım. araba alırken, ev alırken taksit yapmayı biliyorum da. Kurbana gelince niye soruyorum? Eve gelince soruyor mu bana? Arabaya gelince soruyor mu? Ya işte gücüm yetmiyor. Senin ev almaya gücün yetiyor mu? Misal diyorum yani. Kesilir demiyor mu? Kesilmez de demiyor. Bakın. Ama güç meselesini değerlendirirken kendinize göre ne yapmayın? Yontmayın. Çünkü burada niyet önemli. Evet. eti de kanı da Allah'a ne yapmıyor? Gitmiyor. Bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda Hanefi mezhebinin hakim olduğu yerde Akika kurbanı ne yapmıyor? Bilinmiyor. Neden bilinmiyor? Çünkü mezhep imamı diye taklit ettikleri insan demiş ki Akika cahiliye adetindendir. İslam geldi bunu kaldırdı. Bu iptal oldu deyince Akika'yı kimse ne yapmıyor? bilmiyor ama şafi mezbebi ne demiştir? Her doğan çocuk akikaya rehin duar. Öyleyse çocuklarınızdaki ezayı kaldırın. En fakiri bile gider. Ne yapar?、Keser. Hemen çocuk doğduğum yedinci gün akikasını keser. Eğer dinini biliyorsa, bakın taklitten bile ne yapmış? Girmiş gücü yetiyorsa yetmiyor adam bakmaz. Çocukta ezal var diyor. Bunun kaldırılması gerekir diyor. Anlatabildim mi? Onun için. Kurbanlar Allah'a nedir? Yaklaşma vesilesidir. Allah Azze ve Celle bu ameli hakkıyla yerine getiren samimi kullardan eylesin. Müslümanların böyle bir günü olması hasebiyle ne kadar hamd etse azdır. Bugün bakın, dinleriyle övünen insanların kestiklerine hindi hindi. Bir adam duymaz. Hindi kesiyorlar. Evet. Şimdi keserken katliam, maddiyem yok, hiçbirim. Ama kurban oldunu, her gün döner yem, kuzu çeviren, bilmiyorum işte şu tandır gibi yemek tarifleri yapan insanla kurban'a geldi mi? Bizi bir şeylerle suçlarlar. Niye? Niye suçlarla? E biz onların gavur olduğunu ikâr etmezsek, onlar da bizim Müslümanlığımızı takdir etmezler. Olay mı? Biz onların Müslümanlığı zorluyuz, dini öğretmiyoruz. Onlar diyor ki biz Müslüman değiliz ki diyor. Biz diyor ki, yok diyor açık Müslüman olun. Baba bunlar Müslüman diyoruz. İşte bu yüzden de bir türlü dinimize ne yapamıyoruz tam dönemiyoruz. Allah bizlere hayır versin hayrdan ayrımasın. Kardeşlerim bayramların özellikle şöyle de bir、e, kutsiyeti var. Yok ağaç bayramı yok bilmem ne bayramı yok işte gençlik bayramı yok işte Şu bayramı, şak şak bayramı, şey bayramı kaç kişi kutluyor? Çok kısır. Veyahut sevinenler de ha lan bugün diyor tatil, oh yatacağım diyor. Ama bakın Allah'ın verdiği şu Ramazan ve kurban bayramı inananı ve küfredeni ne yapıyor? Bağlıyor, kutsiyet var çünkü. Hiç yapamasa adam diyor ki Müslümanların bayramını kutluyorum diyor. Bak biz şimdi bayramını kutlamıyoruz. Yani aklı başında bir Müslüman kutlamıyoruz. Ama o bizim bayramımızı ne yapıyor? Tebrik ediyor. İşte bayramların da kutsiyet yani Allah'tan olması nedir? Bütün toplulukları kucaklayıveriyor. Nevruz diyor onun cinsinden var. Yok ateşten hopluyor onun cinsi var. Yani bir şeye tapıyor onun cinsi gidiyor onu bayram yapıyor. Ama bizim bayramımızı inanan küfreden herkes ne yapıyor? Ne yapıyor? tebrik ederim diyor kurban bayramınızı veya bizi şimdi çeviriyoruz şeker bayramına et bayramına bir şeylere çevirmeye çalışıyorlar da tabi o da hani ana balık bir gün yavruları büyüyünce、e, almış yanına yavrum işte bu kaşık oltası bu işte a, bu germe bunlara dikkat edin avlanmayın diye öğretiyor işte bizi avlamak isteyenler de böyle avlamaya çalışıyor En son tepede çırpınmaya başlamışlar. Ana bu ne diye sormuş balıklar. Yavrum bu tepeden inme. Buna geldi mi kurtuluş yap demiş. Tecrübenin de faydası yok.、Demiş. Allah bizlere hayır versin. Bayramın da birçok edepleri var kardeşlerim. Ee, biliyorsunuz Ramazan ayı ne ayıydı? Oruç ayıydı. Allah'ın rahmetiydi. Hem bedenen hem ruhen ne yaptık? Oruç tuttuk. Şimdi Kurban Bayramı da aslında bayramların değişik bir çeşidi. Burada da ruhun ve bedenin yapması gereken neler var? Hal ve hareketler var. Birincisi Kurban'da ne var? Bir paylaşma var, bir kaynaşma var. Kurbanın edeplerinden birincisi nedir? Namazını kılacağız. Kurban Bayramı olduğunda Kurban bayram namazı, namazı kılmadan kurbanını ne yapamazsın, kesemezsin. Kesersen ne olur? olur. Sahabet diyor ki, ey Allahın resulü diyor, ben diyor namazdan önce diyor hemen kurbanımı kestim, sonra namaza geldim. Ali sallallahu aleyhi ve sallam ne diyor? Senin yaptığın et diyor. Bir daha bunu ne yapma, yapma. Önce namaz, sonra kurbanmış. Bunu anlatabildik mi? Edeplerinden birisi mi? Sonra bayram namazı camide kılındığı gibi ferden aileni toplayarak sahraya çıkıp kılabildiğin gibi veyahut bir yerde bura gibi bir yerde toplanabildiğin gibi açık bir alanda toplanıp kılabileceğimiz namaz türlerinden nedir? Bir türdür. Yani sadece camiye has değildir. Bu da、e, bayram namazının anlamıdır.、E, şeyindendir müştahap olan hallerindendir. Ali sallallahu aleyhi ve selleham bayram namazına çıkarken、e, kadınların bazı halleri vardır, namaz kılmadığı haller. Öyle bile olsa kadınların namaza gelmelerini emreder, onlar namaza safa durmazlar, arkada dururlar, rukun tekbirleriyle ne yaparlar? Tekbir alırlar. Yani. Ay hali olsa bile bir kadın bayram namazına ne yapar? Katılır yalnız, sapa durup namaz kılmas. Ama arkada tek birleri ne yapar? Getirir. Bu da bayram namazının edeplerindendir kardeşler. Ve eğer elbisesi güzel, daha fazla güzel elbisesi olan insanlar varsa, olmayanlara ödünç olarak ne yapar? Elbisesini verir. Gerçi bunlar da eskide kaldı. Eskiden insanlar yamalıklı elbise giymekten ve bundan toplum içinde gezmekten ne yapardı? Gurur duyardı. Bugün dikik sökük bir yerini yap bakayım bir giyiyom adamı. Veyahut birisi daha güzel elbisesi var. Çok az kullanmış bir şeyi yıkayıp ütüleyip birine hediye bile etse, infak etse adam giymiyor. Giyse çocuğu giymiyor, büyükleniyor. Allah bizleri affetsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim. Bayramın edeplerinden birisi de bu. Yine aleyhissalatü vesselam、e, bayram namazını kıldığı vakte baktığımızda kardeşlerim ki hatırlatma babından gittiğim için böyle diyorum.、E, Keraat vakti çıkar çıkmaz. Bayram namazını ne yapardı? Kılardı. Geciktirmezdi. Hatta Buhari'nin talikine baktığımızda sahabelerden yanlış hatırlamıyorsam Abdullah İbni Müsür namazı geciktiren birini görünce kızıyor. Biz diyor Allah Resulü'nün zamanında tesbih namazı kıldığımız vakitte bayram namazı kılardık. Yani hemen kerahat çıkar çıkmaz kuşluk kılınan vakit var ya o vakitte bayram namazının kılınması nedir? Müstahaptır. Fazla geciktirilmemesi gerekir diyerek de Ne yapmıştır imamı fırçalamıştır. Bayram namazını kaçıran Müslüman ne yapar? Allah Resulü Ali İsəlatü'llahü Sallama sahada geliyor ey Allah Resulü. Ben bayram namazını kaçırdım yani ama uyurdun ama yoldaydın ama herhangi bir şekilde kuşlukta nafile olarak iki rekat namaz kılması onun da o eijde naile olmasına yeter diyor Ali İsəlatü'llahü Sallam. Sadece alamadı nedir cemaat salavat. beraber kılmak. İki rekat ama kasıt olmayacak bakın. <gülüyor> Olur küfür beldesinde olursun, mecburen bir yolda olursun veyahut bir görevde olursun.、Yani、namaz kılamayacak ortamda. Yani cemaatle bayram namazı kılamayacağınız bir ortam olursa iki rekatlık namaz sizin için nedir? Yeterlidir. Bir de her teravide başlangıcında、e, bazı yaptığımız ufak Harun hocamız kılsa da bir şakamız vardı. Neydi o? Kâhmet, kâhmet. Kardeşlere kâhmet getiren var mı? derdik. Hemen muhakkak birisi kâhmete başlardı. Biliyorsunuz farz olan namazlarda ezan ve kâhmet vardır. Ama nafile olan namazlarda ne yoktur? Ezan ve kâhmet yoktur. Bayram namazında da ezan ve kâhmet nedir? Yoktur kardeşlerim.、E、bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı bildiğimiz iki rekat nafile bir namaz şeklidir. On iki boş tekbiri vardır, dükkün tekbirinden hariç. Yedisi birinci, beşi de ikinci rekatta, ikisi de iftidah tekbirinin hemen akabinde alınır. Birincisi namaza başladığımız için öncelik iftidah tekbirinin duasıdır. Sonra yedi boş tekbir, fatiha, zammı süre, namaz devam ediyor. İkincide ise kalktığımızda iftah tekbirinin artık duası nedir? Yoktur. Beş boş tekbir alınarak namaz kılınır. Sonra hutbesi vardır. Müslümanlara nasihat, Allah'a dua ve hatırlatma babından birkaç Allah'ın ayetlerinde. Sonra bayramlaşır ve insanlar gider kurbanlarını ne yapar? Keser. Bayram namazı da nedir? Böyledir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peki bayramlar biliyorsunuz çok gün olduğu için bir gün olmadığı için yani Kurban Bayramı dört gün biliyorsunuz bir haftadı da kaç gün var yedi gün muhakkak bir sene dek gelmese bir sene bayramla Cuma muhakkak ne yapıyor dek gelebiliyor Allah Resulü anhi sallallahu aleyhi ve sellem Eğer diyor iki bayram dek gelirse yani Cuma müminin biliyorsunuz bayramıdır eğer Cuma ile bayram dek gelirse biz ikisinde kılacağız diyor ama siz birini ne yapabilirsin Cuma'yı terkede bilirsiniz diyor yani kılmasanız size bir şey nedir yokturdur bu da dinimizin bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesidir kardeşlerim Allah bizlere hayır versin hayrden ayrılmasın. Cuma'nın hutbesi nedir? Namaz hükmündedir ve farz hükmündedir. Cuma'nın hutbesi de namaz gibidir. Yanındakine sus bile ne yapamazsın diyemezsin. Ama bayramın hutbesi böyle değildir kardeşlerim. Eğer bayram namazını kılmışsa kişinin acelesi varsa çalışıyordur, kasaptır, şudur budur. Hutbeyi dinlemeden ne yapabilir? Ne yapabilir? çıkıp gidebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorduklarında dileyen hutbeyi dinlesin, dinleyen gitsin, işinin başına işini yapsın demiştir. Bayram hutbesinde ne vardır? Serbestlik vardır. Namazı kıldı mı hutbeyi dinlemeden kalkıp ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Bu bir ruhsattır. Evet. Dinlemek isteyen dinler, oturur. Gitmek isteyen de gider. Gider. Hiç kimse kimseyi ne yapmaz kınıyamaz. Yine önemli hususlardan bir tanesi kardeşlerim bayram namazında Müslümanların bir araya geldiğinde düşman korkusu müstesna Müslüman üzerine silah taşıyip cemaate gelemez. Bu haramdır. Özellikle hadis bukhari'dedir, neh yorulmuştur.、E, düşman saldırısı hariç. Evet. Yine edeplerden bir tanesi biliyorsunuz birçok şeyden gusül gerekir. Bayram günü de gusletmek bayramın adaplarından bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bu amelleri işlemeyi bize nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak gusleder. Bayram namazına öyle çıkartır. Yine kardeşlerim Bayram için en güzel elbiseleri giyme, süslenme, tüslenme nedir? Yine edeplerdendir. Bu da dinimizin getirdiği şeylerdendir ve Aleyhisselatü Vesselam buna bizde ne atmıştır? Teşvik etmiştir. Evet, yine kardeşlerim, demin de dediğimiz gibi Ramazan bayramında yemeden çıkmaz, bir yoldan gider, başka bir yoldan evine döner. Ama kurban da. Kurbanını kesene kadar onun eti pişirip ağzına alana kadar bir şey ne yapmazdı? Yemezdi. Bazı arkadaşlar geçmiş günlerde şöyle sordular. Ben birinci gün kesemiyorum hocam. Ne yapacaksın? Valla bizde dediğim visal orucu harap. Allah Resulü'nün de farzdı da yani iki gün arka arkaya, üç gün arka arkaya iftiharsız oruç yok. Gücün yetiyorsa birinci gün keser. Bu sünneti de Yerine getirisin ama biz de 24 saat aç kalıp, ertesi güne bırakma diye ben bir şey bilmiyorum dedi. Başka zaman etinden girmem. Ha? Başka zaman. Kurban etiyle açın diyor. Burada kurban eti diyor. Herhangi burada. Allah hayırlı olsun. Evet. Tebrikleşmek vardır ki bu da caizdir. Bazı içimizden çıkan, bende kitap sünnetten amel ediyorum diyen ayrı koltular var. Ayrı koltular ne olduğunu biliyor musunuz? Hani bir tarlayı sürersiniz böyle ekersiniz de ektiğinizin bittiğini zannedersiniz ama arada bazı ottan çıkar. Böyle suladıkça falan hep onlar güçlenir. Diğer asıl çıkacağı böyle bastırırlar. Ayrık otu derler bunlara. Olay kolay şey yapılmaz da. Aynı tarlada bitince aynı tarlanın mahsulü zannederler. Hani bunlar ayrık otudur adı. İşte bu tipler bayramda bayramlaşmanın bir araya gelmenin E, gidip tebrikleşmenin bidat olduğunu söylerler.、E, bunların sözleri bidattır. Allah bizleri bir olmayı beraber olmayı kaynaşmayı büyüğünü küçüğünü bilmeyi emretmiştir. Bizde de şöyle bir beğenmediğim adet var onu söyleyeyim. Bizde ne yapıyorlar şimdi? Bayram namazını kırıyoruz ya herkes bir yalandan ya da candan böyle bir kucaklaşıyor ama ben candan kucaklaşıyorum onu açıkça söyleyeyim. daha sonra bayram bitiyor ne gelen var, ne giden var ne bayramlaşan var lan mübarek bayramlaşacaksan adamın evine git bir büyüğünün bir elini öp bir duasına bir nasihatına bayramlaşma böyledir şurada yalandan böyle elini sıkarak bayramlaşma bayramlaşma değildir bunu kafanıza sor ben bunu bayramlaşmalara kabul etmiyorum、yani. böyle böyle Evet. Ha bunu serzeniş olarak söylemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü <gülüyor> onu da demiyorum. Ahıl yürüt de demiyorum. O ahıl <gülüyor> bende de var. <gülüyor> Ama buradaki bayramlaşmayla eve gelip bayramlaşma aynı mı? Değil.、Mi? Değil. Evet. Ama dediğim gibi bizde bunu büyük çok. Evde zıran zıran yatar, elinde telefonlar internetten çıkmaz, gidip büyüğünü ziyaret etmez. Ve otobüsler bile böyle yaşıyor. Ama、yani、otobüse de para vermiyor yani. Para verse gitse evde yatmak varken, halbuki bizim zamanımızda elektrik yoktu, su yoktu, biz zıran zıran çeşmeye giderdik, oraya giderdik, hizmet etmekten anamızı ağlar. Günümüzde her şey var ama kardeşlik yok, edep yok, ahlak yok. Ondan sonra bir şeyler bekliyor insanlar. Çok beklersin. Sen ne verdin ki? Ne bekliyorsun? Önce hattini bileceksin. Ondan sonra bir şey bekleyeceksin. Önce Allah'tan, sonra insanlar.、Evet. E, bayramlarda ise Sünnet olan çok güzel bir kelime var. Türkçe'sini söyleyeyim. Türk olduğumuz için benim sohbetlerim genelde Türkçedir. Harun hocamızın dediği gibi Arapça lafızdan benim söylemek hoşuma gidiyordu. Benim de dinlemek hoşuma gidiyor. Türkçeyi sohbette ben seviyorum. Allah bu ibadetlerimizi sizden ve bizden kabul buyursun diye bayramlaşırken ne yapıyoruz? Bayramlaşıyoruz ve Allah sizi de bizi de ne yapsın?、Aferin. Mağfiret etsin. Ne kadar güzel bayramlaşma değil mi? Bayramınız kutlu olsun. Bayramınızı tebrik ederim. Ulan bu bayramlaşma değil ki. Bu aynı münafıkların yaptığı. Cenazesine gitmezsem ayıp olur. Gidersem de şöyle olur yaptıkları gibi. Halbuki Allah seni de beni de mağfiretesin. Kalbinde bile bir buğuz varsa gider ya. Dua ediyor adam çünkü sana.、Veya、Allah senin de benim de ibadetlerimi ne yapsın, amellerimi kabul etsin. Bir dua var bunun. Kalp tehlikeleri anında ne yapar? Gider hayra döner. Yani bayramında böyle ne vardır? Kuşatıcılığı vardır. Allah bize hidayet versin.、Ha. Hidayetimizi artırsın kardeşlerim.、Ha. Ve tekbir, bu sayılı günlerde tekbir çok önemli. Bu tekbirleri yerli yerince en azından evimizde yapmayı deneyelim. Sesimiz orada kısılsın. Ömer'in ilk gün sesi gidiyordu. Nereden? Bir、tekbir getirin, bakayım nasıl geliyordu kurban da Tekbirle. Alıştım. İskil sana başlayacaksın. Nasıldı? <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber. La lahe illallah. <gülüyor> <gülüyor> Korkma ya, basmaz derler. Evet. Ulan Türkü söyleyin desem söylersin. Neşit söyleyin, bak ne kadar güzel desen, hemen söylersin. Ulan tekbir söyleyeceksin. Hocam、e, kora halinde sürdüğü var. Söyleyin. Bunda bir çok sebap var. Sufi ya. Evet. Çünkü insanın Allah hepimizden razı olsun. Sufi. Mina'da Ömer tekbir getirir, mezittekiler de onu duyar tekbir getirir ve Mina tekbir sesleriyle çınlar, çarşı dâkiler tekbir getirir. Mina'da o günlerin tamamında. Bütün Müslümanlar otururken, kalkarken, yatarken hep ne yaparlardı? Tekbir getirirlerdi. Evet ve tekbirin de yüksek sesle getirilmesi meşrudur kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz toplumda insanlar tekbiri nasıl getiriyor? Namazı kıldım, selamı verdin mi? アメン、アラークワラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ ل ラ الله。ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーー Tekbiri de getirmişler, çoluk çocuk duymasın, kafirler duyup korkmasın, Müslümanlar söyleyip arınmasın, günahından arınmasın, birlik beraberlik olmasın, şeytanı kaçmasın diye ne yapmışlar? Sadece namazını arkaya kitlemişler, halbuki sadece ora değil, her an otururken, yatarken, kalkarken bu tekbiri ne yapacaksınız? söyleyeceksiniz. Hani bazıları diyor ya sahabeler bugün olsaydı biz onlara ne derdik? Değildim. Değildim. Onlar bize ne derdi?、Değildim. Kılıcı çalardı diyor. Onlar da bize、Değildim. müslüman demezdi diyor. Allah bizlere affetsin.、Evet. Bir de en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bazı tayfeler günü yapıyor kardeşlerim. Bayram günleri yeme içme günleridir. Oruç tutma günleri nedir? Değildir. Bazı tayfeler ilk gün yani bayram bir gündür diyerek diğer günleri ne hikmetse oruçlu geçirmeye çalışıyorlar. Bu bir yanlıştır. Yanlış bir inançtır. Bayramlar yeme içme günleridir. Böyle yapan arkadaşlarınız olursa zorla yedirin. Çok artın yere zorla orucunu onunla açtırın. Yedirin.、Yani. Çünkü caiz değil. Hayra girersiniz, şerre girmezsiniz. Yine kardeşlerim en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam bir kimsenin kafasına demirden bir çivi çakılması kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır demiştir. Yani bayramlarda maalesef vay ebemdi, yok dedemdi, yani yabancı diyorum nikah düşenleri İşte elini öpmezsek ayıp olur. Vay komşuydu gibi yabancı nikah düşen kadınların elini ne yapamazsınız, öpemezsiniz. O kadınlar da sizin elinizi ne yapamaz, öpemez. Bayramlaşma karam değil bakar. Ama bayramlaşma diye illa bunun adabı toka değildir. Erkekler arasında selamın adabı tamamlayıcısı tokadır ama birbirine nikah düşen insanların tokalaşması. Değil. Yani bir kadın bir erkeğe selam verebilir, onun halına tırnağı ne yapabilir, sorabilir. Buradaki haram olan nedir? Karşıdakinin kalbine hastalık verici konuşmanı yapamaz, yapamaz. Baş başalık kapalı kadına, kapılar ardında ne yapamaz, duramaz. Adap budur. Yoksa bir büyüğe bir komşusuna yani dolmuşa bindiğinde parasını uzatmayı biliyor, almayı biliyor, pazar zilan konuşuyor da büyüğe ne konuşmayacak insan? Konuşmada sıkıntı yok. Buradaki haram olan nedir? Tokalaşma, el öpmedir. O da nikah püşen. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ziyaretleşme esnasında bir de biliyorsunuz İslam'da、e, neyi var? Haramlar, helallar var değil mi? Bunu toplumumuzda haremlik, selamlık、e, yani padişahların haremi tipinde değil. Erkeklerin ayrı kadınların ayrı ki bunu bütün ömür boyunca Müslümanın yapması gerekir sadece bayrama has nedir değildir eğer oturacak bir ortam yoksa Müslüman kadın eşi ile gittiğinde dış örtüsünü ne yapamaz çıkaramaz az bir miktar o ortamda durarak bayramlaşıp orayı ne yapar terk eder yani eğer bir ortam müsaitliği yoksa burada da yapacağı kocasının yanında durur Lütfüünü çıkarmaz, bayramlar için ve oradan ne yapar? Ayrılırlar kardeşlerim. Bayramlar evet ziyaretleşme, yeme içme zamanlarıdır ama istaf etme, günaha girme zamanları nedir? Değildir. Ama bugün günümüzde insanlar her şeyden bir karnaval şeyine çıkmışlar. Düğün davul zurna geçen kardeşinizin birisi bir şey yazmış. Çok güldüm. Yani birisi birinin karısını oynatsa veya kalk oyna dese kızar. Ama davulu zurnaya açtı, merkez alıyor, kolundan tutuyor, ne yapıyor? Oynamaya başlıyor. Yani insanlar sanki günah işlemek için fırsat kolluyorlar. Halbuki Müslümanlar cennete girebilmek için ne yapmalı? Kadınıyla, kızıyla fırsat kollamalı. Cehenneme girmek için sebep aramamalı. Şu şöyle baktı. Bu böyle dedi. Vay bana yan baktı. Ve、biz onunla anlaşmıştık da o tersini yaptı, şöyle etti. Bunlar ancak müşriklerin, kafirlerin, cahiliye adetlerinin insanlarıdır. Müslümanlar cennete girecek ne arayacak? Sebep arayacak, sebep sebebi. Cemaattan kopacak, dinden soğuyacak, kardeşliği bozacak, ayrılacak sebep arıyorsa İslam ile bunun alakası yoktur. Kaçacak yer arıyor, bir şey arıyor. Havuzun kenarında bazen delikler olur, su kaçar da Kaçacak, kaçtığı yeri bulamazsınız biliyor musunuz? Oraları kapatmak için ne yaparlar?、He? Zift eritirler, zift dökerler. O, o yarıkları ne yapar? Kapatır, onun sonu su kaçmaz. Böyle kaçacak delik Müslüman'ın aramaması lazım. Evet, sohbetin başında da dediğim gibi eğer birinin değerini, kıymetini biliyorsanız, bilmek istiyorsanız, O Müslümanın vaktini neylen geçirdiğine, neylen uğraştığına şöyle bir bakmak lazım. Uyku da ise bu adamın kafası zaten çalışmıyor. Tembeldir. İş bile versen ne yapmak? Mız mızlanır yerine getirir. Benim elimden gelmezdir. La, benimki geliyor mu? Ben anamdan doğduğumda mı öğrendim bunu. Yaparak ne yaparsın? Öğreniriz. Mız mızlanarak değil. Ee.、Evet. Kurban kesmede bir tane rivayetimiz var dedik. Neredeydi bu? Sadece İbn-i Mace'de. Kim kurban kesmeye gücü yeter de kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Burada namazı kılmayın. Bektaşi gibi namazı terk edin. Tamamen dinden çıkıp gidin yok. Muhakkak gücü yeten varsa ne yapacak? kesecek. Gücü yetmeyen varsa da Allah'a ne yapacak? Dua edecek. Bu budur. Gücü yeten zekatı verir, yetmeyen de zekat alır. Bu kadar basit bu. Veren verdiğinden, alan ve aldığından imtihana çekilir. Biri gururlanır, kibirlenirse cehennemi bulur. Birisi de verirken riyaya saparsa o da cehennemi bulur. İkisi de Allah rızasını gözetirse ikisi de cennete gider. Amel bu kadar. Allah niyetlerimizi halis kılsın kardeşlerim. Yine Tirmizi'de gelen bir rivayet var. Özellikle aldım buraya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlu kurban kesme günü Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelecek. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunacak. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın evet Tirmizi'nin、e, 1493 ne olur rivayet? Bu başka bir rivayet. Bu başka bir rivayet. Şimdi bakın bir kan düşüyor bir kanın düşmesiyle bize gelen sevaplara bakın. Mağfiretlere bakın. O kadar günahımız var Malı veren Allah, kesme gücünü veren Allah. Buna rağmen verdiğine var sevabı var. Allah bunu hakkıyla işleyenlerden neylesin? Burada bazı insanlar tutar büyük olsun hani tır gibi olsun, işte cip gibi olsun böyle şeylere giderler. Kardeşler, burada gücün neye yetiyorsa. Burada boynuzu kırık olmayacak. Gözü kör olmayacak. Ağz ağları eksik olmayacak. Yürüdüğünde hani arabanın yüyen aksamı diyorlar ya. Çarpık çırpık gitmeyecek. Düzgün gidecek. Ağz ağları eksik olmayacak. Bitti. Yani burada 3 kilo olacak, 30 kilo olacak bir kaydesi nedir? Yok burada ağz ağa eksik olmayacak. Dikkat edilecek noktalar nedir? Bu noktalardır. Bir de niyetiniz ne yapacak? Halis var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesemeyen ashab için çoğu zaman ne yapardı? Yedisini toplar. Aha bu sizin. Yedisini toplar. İşte bu sizin derdi. Yani burada illa kilo nedir? Önemli değil. Burada sizin niyetiniz önemli. Bir kardeşimiz de şöyle bir soru sordu. Hocam işte kurban kesen vücudundan, tırnağından almasın. İşte biz yedi hisseyiz. Kesen içinli geçerli, yoksa hepsi içinli geçerli. Kardeştir. Burada kurban dediğimizde hisseli kurban dediğimizde bu herkesi nedir? Bahaycittir. Eğer sığır ve deve cinsindense yedi kişi en fazla zayıf olarak bir rivayet gelir dokuz, on diye bunlar zayıftır, amel edilmez yedidir doğru olanı. Eğer davvar cinsindense davara kaç ortak vardır? Yok, ortak yoktur. birdir. Davarda bir. Sığır cinsinde ise nedir? Yedidir kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam zamanında sığır'a yedi kurban kesilmiştir. İbn-i Mace'de bazıları buna sahih, bazıları da hasen demiştir ama zayıftır rivayet. Deve de Allah Resulü bizi on kişiye kadar eee İzin vermiştir demiştir ama doğru olanı kardeşlerim yedittir, on değildir. E,、evet, Rabbimizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Burada yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de kardeşlerim、e, kurban kesen insan、e, keserken işte bazen der ya bu sene kime kestik? Bana ya bu sene de hanıma keselim. Ve ben kesiyorum hanıma da keseyim. Kardeşlerim bir eve bir kurban ne yapar? Yeter. Ha sen yüz tane kesecekmişsin. Ama götür yüz tanesini. Birini sen kendine kes. Doksan dokuzunda götür. Kesemeyenlere ne yap? İnfak et. Ben mesela ben birçok Müslüman tanıyorum. Bir tarihte hocam dedi bana beraber çıkalım birkaç köy tespit ederim fakir. kaç kişi kurban kesecekse Allah rızası için ben o köyün kurbanını kesmek istiyorum dedi. İnan bir sene beraber çıktık böyle tespit ettik. Adı bende gizlidir. Oradaki insanlarla şey yaptık. 324 tane koyun aldı. Adam onlara koyunu verdi. Herkes kendisi, kendi eliyle kurbanlarını kesti. Bak ne kadar güzel bu ne? Bir çalışmadır. Biz tespit ettik. Sadece kamyondan gitti oraya İsimleri yazıldı hiç rencide edilmeden adamlara teslim edildi. Adamlar kendiliyle nasıl isterse kendi adına yani Allah adına ve kendi kurbanı olarak ne yaptı kesti. Hepsi ecir aldı mı? Aldı. Müslümanlara düşen nedir? Budur kardeşler. Bunun dışında kişi kurbanını kendi kestiği gibi kefil de tayin ederek ne yapabilir? Kesebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kendi kesmiş, bazısında ne yapmış? Ali'yi göndermiş, Talha'ya göndermiş, vekil vererek kestirmiştir. Yani hem insanın kendisinin kesmesi hem de kefaretten kestirmesi nedir kardeşlerim? Caizdir. Ee, bazen de mesela Bukhari'de gelen rivayette Enes Ayşe annemize et getiriyor. Nedir bu et diyor Enes? Enes. Allah nasıl diyor, sizi de diyor falan sığra hisse kattı, bu da sizi payınız diyor. Hem、yani、bazen yani eşini ne yapabilir misin, haberi olmadan katar mısın? Ne yot da buradan daha da umuma çıkarsın. Kardeşimizin kurmanı yok, sen onu da katar, kese, bu hisse de senin diyor ne yapabilir misin? Gönderebilir misin? Bunasından çıkacak meselelerden bir tanesi. Rabbin bizlere hayır versin, hayirden ayrılmasın. Burada yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar var biliyorsunuz. Ee, hayvanların uzuvlarının eksik olduğu gibi bir de bunların、e, yaş meseleleri var biliyorsunuz. Bu yaşları eğer dolmamışsa onlar da ne yapmaz? Kurban kesilmez. Mesela sığırların bir iki diş şeyi var. İki yaş dişi var. bazı hilebazılar ne yapıyorlar? Jilet atarak o hayvanın dişinin daha erken çıkmasına sebep oluyorlar. Halbuki hayvan bazen yaşını ne yapmıyor? Doldurmuyor. Ben hayvancılık yaptığım için biliyorum çocukluğumuzdan itibaren bir yaşındaki bir tosun, dana, inan iki yaşında, üç yaşında gibi çok rahat ne yapabilir, iyi bakıldığında gösterebilir. Onun için ben ben medyanın hayır namına kullandığım yerden, bundan resimlerini ara ara size atıyorum dikkat ederseniz. Veyahut veteriner kardeşimiz var aramızda. Ee, onlar size bulup resim de bilgilenmeniz için atabilir. Hayvanın、e, altta ve üstte dişleri yoktur biliyorsunuz. Sadece bir tarafta vardır. Yaşını da dişleri belirler. Onlara bakarsanız, mal almaya gittiğinizde, ona baktığınızda ne yapmazsınız? Aldanmazsınız. Ama bu Bugün bir kardeşimizin de dediği gibi yani bir Müslüman ticaret yaparken bile namuslu, dürüst bile olsa o mesleği yapanlar onu kirlettiği için herkes de kirlenmiş vaziyette. Maalesef Müslümanlar da. Bir ay öncesinden attıkları bir neşter veyahut iki ay öncesinden attıkları neşter onu iki yaşında gibi ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Allah affetsin. Koyundaysa kardeşlerin bir yaşını doldurması veya kuzunun annesinin boyuna gelmişse o kurbanlık ne yapabilir olabilir Allah bizlere hayır versin hayirden ayırmasın peki bir kadın kurban kesebilir mi yani kadın adına demiyorum bir kadın kesebilir mi evet Müslüman olan bir kadın bir erkek ister sağ elle ister sol elle kurbanlık ne yapabilir kesebilir bunda hiçbir sakıncası nedir yoktur ama bizde adet nedir Karadeniz'de kadınlar çalışır, erkekler yatar, değil mi? Bu yanda da kurbanı erkekler keser, kadınlara gelince ne yapar? O da yemek yapar. Aslında değil, kadında kesebilir, erkek de ne yapabilir? Kesebilir. Bunuda hiçbir sakıncası nedir? Yoktur. Doğu tarafına gidin, çobandan hiç erkek olduğunu görmezsiniz, hep kadındır. Soruluyor, ama adam sağ sofraketmez, kesmedi ki. Rıvayette o geldiği için diyoruz. Ey Allah nasıl diyor? Falan kadındır. Hem sol elinden kesti hem de kurban kesti diyor. Alıştırıtı vesairene besbene çekti mi? Evet. Kanakıttı mı? Evet. Bitmiştir. Doğu tarafına gidip çobanların çoğu nedir? Bayanlı. Kadındır. Bayandır. Hayvan ölecek vaziyette. Ne yapacak? Gidip de koyulan gazap getirene kadar o çok da ne yapar? Mıdır mı? Yeter ki burada ne yapacak?、E, kesimi bir türbeye yapmayacak.、E, puta adam yiyecek. Vay biri geldi diye. Deveyi koyunu ne yapmayacak, yıkmayacak burada Allah adına ve Besmele çekerek ne yapacak, kesicek bitmiştir. Kesiminde edepleri vardır. Kesim esnasında kıbleye döneceğine dair ben sahip bir rivayet bilmiyorum ama adap olarak hep gelmiş kardeşlerim kıbleye doğru çevirme. Burada ben yıllardır kestiğim için diyorum, kıbleye doğru çevirip sol elini alıp da sağ eline kesme çok kolay geliyor. insana fıtratan da uygun bir davranış. Bu edepten geliyor ama ben nasıl olarak bir şey bilmiyorum ama şunlar nasıl olarak geliyor hayvanı eziyet etmeden yatırma, bıçağı güzel bileyleyip eziyet etmeden kesme, kan akıtarak onun ölmesine sebep kılma. Mesela bazı arkadaşlar hiç kesmediği için kesenden de nasıl keserim diye sorma zahmetinde bulunmadığı için mesela şurada şöyle bir şey var, kıkırdak gibi. Bıçağı buraya vurduğunuz zaman ta şuraya kadar geri gider. Ölür insan. Bu sığırda da aynıdır. Davarda da aynıdır. Yani canlı olanlar da böyledir. Ama kesimi bilmeyen adam bıçağı alır o heyecanla şuradan vurmaya başlar ta omuriliklerine kadar kafayı kopartmaya çalışır. Bir türlü koparamaz. Olmaz çünkü. Ama şuradaki o kıkırdağı var ya vurduğu an Şöyle kafayı da azıcık eğip bıçağı koydun. Orada bir şah damarı vardır. Kağıt dik diye. Bu kadar basittir yani. Manda da da öküzde de, inekte de, koyunda da aynıdır. Tavukta da. Hocam bir şey mi? Tabiri caizse adem elması diyorlar. Onun dışından mı? Orada. Evet. Ama burada iki şah damarı vardır. Onların kesilmesi, kan akarak ölmesi daha eftaldır ama bizim toplumumuzda şöyle bir adet var. Hayvan eziyet görüyor zannediyorlar. Bırakmıyorlar. Halbuki Onu o şekilde bıraksa hem sünnet uyacak hem de et çok lezzetli olur. Ama maalesef bıçağı vurduktan sonra bir de ölsün diye şimdiki kasaplar canı çabuk çıksın diye bir de hemen boşluktan bıçak sokarak kalbine kanın akınmasına hemen ölmesine sebep oluyorlar. Bunlar hoş değil. Haram demiyorum ama hoş değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boğazlarken ne yapın? Güzel boğazlar. Yani、ona eziyet ne yapmayın, yapmayın. Ve kesimde、e, Bismillah dedikten sonra Allahu Ekber denir. Allahım, bu sendendir ve sanadır. Allahım, benden bunu kabul buyur. Diyerek ne yaparsınız, kesersiniz. Şimdi haramları nedir? Bıçak keskin değilse,、e, bu hoş değildir. Hayvana eziyet etmek hoş değildir. Sonra Başka bir hayvanın önünde kurban kesmek de nedir? Hoş değildir. O da can taşır. O onun ölümünü hayvandır o. Aklı ermez zannedersiniz ama gözüne bakın şıpır şıpır yaş akıttığını veyahut korkunun gözünde、e, yani、ürperdiğini titrediğini hayvanda da ne yaparsınız? Görürsünüz. Ona onu göstermemek gerekir. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve、e, kurbanı kesen insana、e, ücret olarak ne yapamazsınız? Derisini, ayaklarını e, ben e, sana veriyorum. Bu işte senin ücretin olsun. Ne yapamazsınız? Diyemezsiniz. Bunu cebinizden vermek zorundasınız. Kurbanın her şeyi Allah'dır. Ona infak edilmiştir. Derisini de şeyini de satar infak edersiniz. Hayra kullanırsınız. kurban kesme için tutulan kasaba, kurban etinden veya parçasından ücret ne yapılmaz? Verilmez. Bu da kurbanın haramlarındandır kardeşlerim. Peki kurbanı aldınız. Kurbanlık aldıktan, nişanlandıktan sonra、e, kilale deniyor buna. Öldü, sakatlandı, ayağı kırıldı, gözü kör oldu, boynuzu kırıldı. Ne olacak? Kurbanlıktan düşer mi? Düşer. Düşmez. Kurban aldıktan sonra başına ne gelirse gelsin kardeşlerim bu kurbanlıktan ne yapmaz? Düşmez. Kurban almadan önce bunlar nedir? Geçerlidir. Ama bundan sonra geçerli nedir? Değilir. Çünkü kasıt nedir? Yok artık. Allah bizlere hayır versin. Bu güzel ayın bereketini hepimize nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi Kardeşliğimizi artırsın. Allah Subhanehu ve Teala kesmeye gücü yeten kardeşlerimizi ihlaslı, samimi kılsın. İbadetlerini kabul eylesin. Kesmeye gücü yetmeyen kardeşlerimize Allah kesme gücü versin. Kesme gücü olan kardeşlerimiz kesemeyenleri rencide etmeden onları da kesecek ortaklar, hissedarlar kılsın. Daha önce biz birlik ve beraberlik içinde Bazı durumu iyi olan kardeşlerle çok öncesinden oturup istişare ederek kimlerin durumu yok, kimlerin var, bunları tespit eder, hiç çaptırmadan sen de bu kurbandasın deyip onları sevindirirdik. Maalesef bu sünnetler öldü. Kardeşler ya araba ya ev ya arsa ya bilmem ne telaşına düştüler. Allah tekrar bu sünneti yaşamayı yaşatmayı hepimize nasip etsin. Eskiden biz bunları yapardık. Ama her şey eskide kalmaz inşallah. Sizler benden daha hayırlı olur. Daha güzellere, amellere imza atar, teşvik eder. Ve kaynaştırıcı, birleştirici olursunuz. Ve bana neci değil, alttan gelen kardeşlerinize edep, terbiye veren, onları kenarıya çekip, onlara güzel güzel nasihat eden insanlardan olursunuz. Siz de nasihat ettiğinizde küçük olan kardeşlerinizin de アラ l ゾウスリ、ナシアテナズ、ディニエン、ゲイシタダン、オ<音>ー<楽>、インシャアナ。ラブメスデラファイス、スケ、